Ayasofya'nın kubbesi Ayasofya'nın kubbesi hafif tuğlalarla inşa edilmiştir. Tümüyle mozaik kaplıdır. Kubbe ortasında ise İsa Pantroktor'un tasvir edildiği bir mozaik olduğu sanılmaktadır. Bugün aynı yerde Kazasker İzzet Efendi tarafından yapılmış Kur'an'dan bir ayet görülmektedir. Kubbe tabanında bulunan kırk pencere gayet dekoratif ve renkli mozaiklerle süslüdür kubbenin altındaki pandantifler üzerinde dört kanatlı melek, tasvirleri yer alır. Bunlardan doğudaki ikisi mozaik, batıdakiler ise fresk tarzı olarak yapılmıştır. İslam dinindeki tasvir yasağı nedeniyle bu meleklerin yüzleri son olarak 19. yüzyıldaki büyük onarım sırasında altın yaldızlı madalyonlarla kapatılmıştır.